Şeytanla bir görüşme. Şeytanla kabristanda karşılaştılar. Şeytan çok neşeliydi. Adam sordu. Bu ne hal? Altın devrimi yaşıyorum diye cevap verdi şeytan. Adam anlamazlıktan geldi. Ne demek istiyorsun? Sen de pekala biliyorsun dedi. Asırlarca ahir zaman dedeyim durdum. Şimdi artık mutluyum. O asrı saadette neler çektiğimi bir ben bilirim. Hangi sahabeyi görsem... Dizlerimin takatı kesilirdi. Hele Ömer, onu görünce saklanacak delik arar, yolumu değiştirirdim. Daha sonra da rahat yüzü gördüm sayılmaz. Sahabeler gitti, müştehitler geldi. Her asırda bir kutup, bir müceddit, nice alim, nice veli Bana rahat yüzümü gösterdiler. Geylani gitti, kasali geldi. Rabbani gitti, Mevlana geldi. Selçuklu'nun çöküşüyle, Biraz rahat edeceğimi sandım. Ne gezer. Al sana Osmanlı. Ama şimdi altın devrimi yaşıyorum. Evet altın devrimi. Şeytan daha sonra da bir nara atarak gün benim, devram benim diye ekledi. Milyonlarca, milyarlarca insanı nasıl yoldan çıkarıyorsun? Bunu hangi kuvvetle yapıyorsun? Diye sordu adam. Şeytan bir kahkaha savurdu. Allah'ın onlara verdiği kuvvetle Nasıl olur? Anlatayım dedi şeytan. İnsana takılan bütün aletler, duygular, verilen bütün hisler, kuvvetler hep Allah'ın ihsanı. Ben o insana Allah'ı unutturuyorum. İçine vesvese atıyor, ne lazımsa yapıyorum. Oyunlar tezgah alıyor, tuzaklar kuruyorum. Sonunda bana uyarsa Allah'ın bu ihsanlarını benim istediğim yönde kullanıyor. İşte bütün mesele bu kadar basit. ''Demek sen Allah'ı biliyorsun.'' Gerek hayretini belirtti adam. Şeytan acı acı gülerek ''Öyle laf ediyorsun ki şaşırıyorum.'' dedi. ''Hiç bilinmeyen bir zata isyan edilir mi? Onu bilmeyen mi var? Ama kimisi Kur'an'ı dinler, emirlerine uyar. Kimisi de beni dinler, isyan yolunu tutar. Bu ayrı mesele. Adam şeytana silahlarını sordu. ''Bunları ezberlemeye hafızan yetmez.'' dedi şeytan. ''En çok kullandıklarım dünya sevgisi, benlik davası, şehvet, gazap, hırs, haset, rüya... Herkesin nabzına göre şerbet veririm. Birine aldanmazsa diğerini sınarım. Kendime bağlayıncaya kadar peşini bırakmam. Bunu başardım mı İşim kolaylaşır. Artık ben o kişinin ardına düşmem. O beni takip eder.'' Şeytan onu bir kabire götürerek bak dedi. Adam baktı. Toprağın altı da üstü gibi seyredilebiliyordu. Şeytan şu var ya dedi. Bir bakalım erkek mi kadın mı? Ne bileyim ben? Diye cevap verdi adam. Şeytan vaktiyle dedi. Şu kemikler bir kadının şu ileridekine de bir delikanlının bedenleri sarılıydı. İkisini de Rahatlıkla parmağımda oynatıyordum. Bu kainatı, ondaki harika hadiseleri, insanın mükemmel yaratılışını, ölümü, hesap gününü, kısacası. Her hakikati unutturdum onlara. Şehvetten başka bir şey düşünmez oldular. Bir ömür boyu hayvan gibi yaşadılar. Şimdi de azap çekiyorlar. Mezarlıkta biraz ilerlediler. Şeytan bir başka kabri gösterdi. Bil bakayım dedi. Bu kemikler zengin kemiği mi, fakir kemiği mi? Kemiklerden bir şey anlaşılmıyor dedi adam. Ama mezar taşından bu şahsın vaktiyle zengin biri olduğu belli. Evet diye cevap verdi şeytan. Ben bu adamı servetiyle gururlandırdım. Mal sevgisi gönlünde o kadar yer etti ki... İşin birini bırakıp diğerine koşuyor. Rüyalarımda bile parayla uğraşıyordu. Ona rahat yüzü göstermedim. Gayrimeşru kazançların peşinde koşturdum. Zalim ettim, hırsız ettim, mağrur ettim. Bunlar onu mahvetmeye yetti. Şimdi iyilik hesabını veriyor. Şu belirdeki de bir fakirdi. Onu da onun bunun malına haset ettirdim. Kalbine kin ve nefret tohumları serttim. Bu kadarla da kalmadım. Onu ruhi bunalımlara ittim. Sonunda kaderi tenkide kadar götürdüm. O da bir başka azap içinde. İşte bir taşla iki kuş vurmak diye buna denir. Sözün burasında hiç alakası yokken yine şu Osmanlılar yok mu diye içini çekti şeytan. Kendileri gittiler ama yine de bana çok çektiriyorlar. Fakat ben de intikamımı iyi aldım. Nasıl aldın diye sordu adam. Anlatayım dedi. Bunu söylerken göğsünü kabartmış, ellerini koltuklarının altına sokmuş, başını gururla dikmişti. Asırlarca dinin imanın ve namusun bayraktarlığını yaptılar. Nice planlarımı akim bıraktılar. Nice insanları Allah'a secde ettirdiler. Fakat şimdi ne oldu? Onların torunları benim peşimdeler. Haya perdelerini sıyırıp çöpe attım. Şimdi birbirlerinin namusuna kötü gözle bakmayı hüner sayıyorlar. Bu manzara beni keyfimden çıldırtıyor. Dahası da var. Dün Osmanlı'nın isminden dehşete kapılan Avrupalı bugün memleketinize rahatlıkla giriyor. İstediği gibi eğleniyor ve meyhanelerinizde kızlarınızın taşıdığı içkileri içiyorlar. Bu konuşmaları dinlerken adamın içinde bir sıkıntı belirmiş ve şeytanın kendisini ümitsizliğe düşürmek istediğini anlamıştı. Elbette daha fazla konuşturamazdı. Her kışın bir baharı, her gecenin bir naharı vardır diye başladı söze. İşte şimdi bu bahara girmek üzereyiz. Sözünü ettiğin pespahayı gençliğe bedel, di. vatan, millet için gece gündüz çalışan, çırpınan, göz yaşı döken yeni bir gençlik daha yetişiyor hem de akıl almaz bir hızla bunu sende biliyorsun nitekim onlarla durmadan uğraşıyorsun öyle değil mi şeytan adamın söylediklerini inkar edemezdi ve yanından ayrılırken evet dedi biliyorum ama yine de onlarla uğraşacağım deyip kaybolması bir iş oldu.